Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Queensland Üniversitesi'nden uzmanlar, insanlar tarafından tahrip edilen ve hiç el değmemiş kıyı bölgelerini tespit etmek için bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında insan faktörünün dünya çapındaki kıyı bölgelerine olumsuz etkisi haritalandırıldı. Araştırma, küresel ölçekte acil kıyı rehabilitasyonu ve korunması ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Europe Alert'ın aktardığına göre bilim insanları 2013'ten bu yana dünya genelinde %15 kıyı bölgesinin bozulmadan kaldığını ve bozulmayan en geniş kıyı bölgesinin Kanada'da olduğunu tespit etti. Üniversiteye bağlı yeryüzü ve çevre okulundan Brooke Williams deniz otları, savanlar ve mercan resifleri bulunan kıyı bölgelerinin insan baskısına sahip en yüksek alanlar olduğunu kaydetti. Williams, çalışma kapsamında ücretsiz bir veri setinde derlenen bulguların, insanlığın dünyanın değerli kıyı ekosistemleri üzerinde yaygın etkileri hakkında değerli bilgiler sağladığını söyledi. Brook Williams, bozulmadan kalan kıyı bölgelerini korumak ve bozulmuş olanları eski haline getirmek istiyorsak, hızlı ve kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor, dedi. Bu bölgelerin bozulma hızı yalnızca kıyıdaki türler ve habitatlar için değil, Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kıyı bölgelerinde yaşayan sayısız insanın sağlığı ve ekonomik güvenliği içinde büyük tehditler oluşturuyor dedi Williams. Kıyı bölgelerinin tahribatının sadece kıyıdaki türler ve habitatlar için değil çok sayıda insan sağlığı içinde büyük tehdit oluşturduğu aktarıldığı çalışmada çalışmanın ayrıntılarına Conservation Biology dergisinden ulaşılabiliyor. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının sağlandığı Yuvacık Barajı'nda geçen yıl kuraklığın etkisiyle su seviyesi Ocak'ta %15'e düşerken yağışlarla 8 Şubat'ta %33'e yükseldi. Bu yıl ise kar yağışı ve yağmurun etkisiyle su seviyesi geçen sene Şubat ayına göre 2 kat arttı %67'ye yükseldi. Bu yıl ise kar yağışı ve yağmurlar barajda su seviyesini yükseltti. Kocaeli su ve kanalizasyon İdaresi verilerine göre su seviyesi 34 milyon 60 bin metre küple %67 seviyesine ulaştı. Geçen yıl Şubat ayıyla bu sene Şubat ayı karşılaştırıldığında iki kat fark var. Bu da sevindirici. İngiltere'nin Maliye Bakanı Rishi Sunak potansiyel olarak ülkenin iklim hedeflerini rayından çıkaracak bir açıklamayla yine fosil yakıt sondajına daha fazla yatırımı teşvik etmek istediğini söyledi. Birim insanları geçen yıl COP26 iklim zirvesi öncesinde fosil yakıt kullanmaya devam ederek net sıfıra ulaşmanın mümkün olmadığını söylemişlerdi. Ancak Bakan Sunak yeni yaptığı açıklamada Kuzey Deniz Altında sondajı teşvik etmenin İngiltere'nin işlerini destekleyeceğine ve buna yeşil ışık yakılması gerektiğini iddia etti. Bir basın toplantısında yaptığı açıklamada insanların yerli kaynaklarımızı kullanmamız gerektiğini kabul ettiğinden emin olmak istiyorum. Kuzey Denizi'nde kaynaklarımız var ve buna yatırımı teşvik etmek istiyoruz. Çünkü net sıfıra geçişimizin bir parçası olarak doğalgaza ihtiyacımız olacak. Ve bu dönüşüm sürecinde eğer Kuzey Denizi'nde İngiliz istihdamını destekleyen bir yatırım alabilirsek bu iyi bir şey olur. Dolayısıyla bu bakış açısı da karışımın bir parçası olmalı diye iddia eden Sunaan yorumları İngiltere'nin COP26 başkanı Alok Sharma'nın pozisyonu ve geçen yıl yeni petrol ve gaz üretiminin 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmakla bağdaşmadığı konusunda uyaran Ulusal Enerji Ajansı tarafından düzenlenen raporla çelişiyor. Ancak hükümet tarafından yürütülen ayrı bir inceleme, sondajın bazı koşullara tabi olarak devam edebileceğini belirtmiş. Bu koşullar kısmen hangi sondaj projelerinin devam edebileceğine karar verecek bir kontrol noktası geliştirmeye davet edilen endüstrinin kendisi tarafından belirlenecek. Evet... Niyetler demek ki yeterli olmuyor. Kararlı adımlar daha da önemli. Anlaşılan bu kararlı adımlar en azından İngiltere tarafından atılmayacak gibi görünüyor. Kırıkhan'daki Dağ Ceylanları Üretim istasyonu geçen yıl 3600 kişi tarafından ziyaret edildi. İlçenin Suriye sınırı hattına yakın olan Dağ Ceylanları Üretim istasyonunda yaşamlarını sürdüren nesli tükenme tehlikesi altında olan Gazella gazella türü dağ ceylanları yerli ve yabancı konukların ilgisini çekiyor. Dağ ceylanın popülasyonunun son yıllarda artış gösterdiği alanı ziyaret edenlerin sayısı geçen yıl 3600. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkan Şefi Nuri Akın Anadolu Ajansı muhabirine doğa bilincinin oluşması açısından vatandaşların istasyonunu ziyaretlerini önemli bulduklarını söyledi. Vatandaşların gazella gazella türü ceylanlara çok ilgi gösterdiğini aktaran Akın bir yaban hayvanının Doğal yaşam ortamında görmek herkes için önemli dedi. Ziyaretçileri bilgilendirdiklerini ve neslin tehlike altında olduğunu anlatarak doğa bilinci yaratmaya çaba gösterdiklerini belirten Akın. Türü korumak istiyorsak önce o türü tanımak zorundayız. Ziyaretçilerimiz sahamızda dağ ceylanlarını yakından görme ve onları hissetme şansını elde ediyor. İstasyonumuz vatandaşlar tarafından fazla bilinmemesine rağmen yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 3600 kişi ağırladık. İstasyonumuz neslin devam ettirilmesi açısından çok önemli bu yıl yaklaşık 10.000 ziyaretçi bekliyoruz diye konuştu. Evet, Tabii ki sadece koruma alanlarında değil esasında her yerde yalan hayatını korumamız da gerekiyor bunu unutmamak lazım. Bunun da birinci koşulu doğal yaşam alanlarını korumak ormansızlaşmayı engellemek doğal alanların tarım alanlarına dönüşümünün önüne geçmek.